Haydi Karagöz'üm, yap programımızın açılışını. Ne olur Hacıvat'ım yapayım, <gülüyor> evvel zaman içinde kalpun zaman içinde. Olmaz efendim olmaz, çok klasik sözler. Tamam. Bunlar eskide kaldı. Artık Karagözle ve Hacıvat insanlara yeni şeyler söylemeli.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 Oh. Oh. Yahu Hacivat hayırdır? Karadeniz'de hisse senetlerin mi baktı birader? Ha, efendim Karagöz. Ya birader hayırdır pek bir düşüncelisin. Evet Karagöz. Ömür denen yolculukta dünya denen durağı düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun neyi düşünüyorsun? Yolculuğumuzu. Dünya bir han biz de yolcu. Vah vah kafana sert bir cisimle mi vurdular senin? Karagöz'üm dün mezarlığa gitti. Orada yatan meftaları görünce hayatın nedenli kısa olduğunu. Hayat denen gurbetten sonra ahiret vatanına geçeceğimizi tefekkür et. İyi halt ettin. Ne işin vardı senin mezarlıkta? Bir arkadaşı ziyaret ettim. Yanında iç çamaşırı bir karton sigara da götürseydin. Arkadaşı ziyarete gitmişmiş. Mahkum ziyaretine mi gittin yoksa mezarlığa mı gittin belli değil birader. Güzel bir tabir Karagöz'üm. Dünya denen hapishanede hepimiz mahkumuz. Hacı İvat, senin frekansın kaymış birader. Uçmuşsun sen. Karagözüm mezarlıkta mezar taşı yazılarını okuyunca bu hale geldim. Aaa tabi ya. Boşuna dememişler mezar taşı okumak unutkanlık yapar diye. Her şeyi unuttun tabi. İnşallah sana olan borcumu da unutmuşsundur. Unutur muyum hiç? Adını unutursun onu unutmazsın eminim. Karagözüm bir mezar taşında şöyle yazıyor. Doğar doğmaz kulağıma ezan okundu. Ölür ölmez namazım kılındı. Mezara girer girmez çevremdeki herkes gitti. Bir tek beni terk etmeyen amellerimdi. Vay be güzel sözmüş. Birinde de kendine ait bir toprağı olsun isterdi. Sonunda muradına erdi diye yazıyor. Gözünü toprak doyursun dedikleri bu herhalde. <gülüyor> ya efendim ya hayat gelip geçici. Gelip geçene değil. ...sonsuza talip olmak lazım. Ya efendim ya, gelip geçen dolmuşa binmek değil... ...tabana kuvvet deyip yürümek lazım. Sen hala işin dalgasındasın birader. Dalgasında değilim birader, dediklerini anlamaya çalışıyorum sadece. Karagöz'üm, ben düşündüm, taşındım... Ölmeye mi karar verdin? Hayır birader, hayattayken mezar taşıma yaptırmaya karar verdim. Yapma ya, neden? ...mezar taşıma bakıp bakıp tefekkür edeceğim. Ha, hay maşallah. Ben de gelir sularım seni. Efendim yalnız mezar taşıma yazılacak... ...ibretlik bir söz arıyorum. Senin bir fikrin var mı birader? Ee, şey yazdı mezar taşına. Buldu mu? Yiğit yerden belli olur yaz. Saçmalama efendim. Bu sözün mezar taşında ne alakası var kafiyeli bir söz olsun. Kafiyeli bir söz ha. O zaman e, ey ziyaretçi şu an okuduğun mezarın taşı, şu anda bastığın hacivatın başı çekil kenara yaz. Sevmet. Başka bir söz bulalım. Şu işleri bir yoluna koyayım hepinizi yanıma aldıracağım yaz. Cık. Yok. Şu an hizmet dışıyım ama geçici bir süreliğine çünkü ahirette tekrar direleceğim yaz. Bu fena değil. Ama tam istediğim gibi de değil. Aradığınız kişi şu an dünyanın kapsama alanı dışında. Lütfen dırt sesini beklemeden Meftah'a Fatiha okuyunuz. Yok, bunu da sevmedim. Buraya çöp döken eşektir. Ne alakası var? Sistemi eror verdi, sahibim beni dünya klasöründen sildi. Karagöz. Siz bunu okuduğunuzda ben çok uzakta olacağım. Uzattın ama. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Efendim? Cumaya gittim geleceğim. <gülüyor> Keşke gitseydim yaz. Ay Karagöz, ay yeter yeter.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 Serkan Öfsür, teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan, Paris şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Gürültü yapmayın, stüdyodayız. Hadi. <gülüyor>